1501 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, zikir meclislerinin ganimeti cennettir, buyurmaları, İbni Mesud'un da, zikir meclisleri ilmi diriltir, demesi, Abdullah bin Am şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, zikir meclislerinin ganimeti nedir, diye sordum, zikir meclislerinin ganimeti cennettir cennet, buyurdular.